Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Kamda Damla Özler'le berabersiniz. Program ortam ruh bugün yollarda, o yüzden bizle beraber olamayacak. Ama üç tane şahane konuğumuz var bu hafta Diyerkam'da. Ee, çok özel bir belgeselin ekibiyle beraberiz. Uğur Cüya, Gürcan Öztürk ve Nur Bardakçı ile beraber. Hoş geldiniz hepiniz. Merhabalar. Merhabalar, Merhabalar. Evet. Merhabalar. hoş bulduk Damlacığım. Teaser'ı verdim hemen söyleyeyim. Ee, Kent bahçeciliği, şehir bahçeciliği üzerine bir belgesel çekti bu müthiş ekip. Ee, aslında sanırım buzdağının görünen kısmı görüntü yönetmeni Gürcan Nur Uygulayıcı Yapımcı, yönetmen Uğur. Ee, bu film hem belgeseli konuşacağız e, hem de neden şehir bahçeciliğini konuştuğumuzu konuşacağız. Aslında bakarsanız e, COP26 ile beraber. Bütün her şeyin, bütün sistemlerin değişmesi gerektiği bir dönemeçteyiz. Bu dönemeç içerisinde de kentlerin de dönüşmesi zorunlu. Bu dönüşüm üzerine hareket ettiniz diye biliyorum sevgili Uğur. E, nereden çıktı? Şehir bahçeciliğiyle ilgili neden belgesel çekiyoruz diye sorayım. Ondan sonra laf defa açsın. Yani e, her şey aslında biraz şeyle başladı. Ben bir süre işte kırsala göç üzerine çalıştım. Nur'la beraber çalışıyorduk o sırada. Sonra ben böyle kırsalda küçük bir e, ekim alanı içerisinde bir şeyler yetiştirmeye çalışırken Nur'un da kendi bahçesinde bir şeyler yetiştirdiği bir denkliğimiz oluştu. E, sonra bundan bahsederken yani peki kentte sürdürülebilir bir yaşam nasıl olur diye sormaya baktım. E, bu soruyu sorarken de pek çoğumuzla işte pek çok insanla tanışmaya başladık. Hikaye aslında biraz böyle başladı. Kentte bir sürdürülebilir yaşam mümkün mü? E ardından bunun üzerine bir takım görüşmeler gerçekleştirdik ve bu görüşmeler neticesinde de çok güzel insanlarla tanıştık. Şehir bahçeciliği yapan insanlarla. Şehrin tam göbeğinde, e, balkonda, çatıda, terasta hatta bazı çatıların yeşile dönüştürmeye çalışan insanlarla. E, biraz da bunun sonrasında bir kentin yani mekan olarak nasıl değerlendirilebileceği üzerine tartışmaya başladığımızda bizi bu filmin e, çekim sürecine başlattı aslında. Şimdi çatı bahçeleri ya da kent bahçeciliği diye konuştuğumuz zaman aslında birçok konuyu bir arada konuşuyoruz. Yaşanabilir şehirler dediğimiz zaman şehrin gıda güvenliğinde çok ciddi sorunlara e, yol açacak bir dönemeçteyiz iklim kriziyle beraber. Bir şehirdeki nüfusun gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Şehirdeki yutak alanlardan ve tarım yapılabilir alanlardan bahsediyoruz. Aynı zamanda da yaşanabilir şehir dediğimiz aslında... E, hem tarım ürünlerinin, gıdamızın daha yerelden geldiği hem de daha güvenli olduğu bir yeni şehir hayalinden bahsediyoruz. Kırsala göç üzerine çalışıyordum dedin e, ve Nur'la o süreçte karşılaştık dedin. E, kırsala göçmeden kentte de yaşanabilir bir hayat kurmak mümkün mü? Kendi adıma söylemek gerekirse bence başka bir çaremiz yok. Çünkü kırsalda zaten bu uygulamalar yapılıyor şu anda. Yani yıllardır Anadolu'da... E, ...sarımsal üretim gerçekleştiriliyor. Şehirlilerde biz yeterliyince e, düzgün bir şekilde kurgulayamadığımız için... ...çok fazla göç veriyoruz Hırsal'a. Ama göç ettiğimizde e, biz kendimizden de göç, göç ediyoruz. Kendi alışkanlıklarımızdan, kendi e, yollarımızdan, yol arkadaşlarımızdan... E, ...sosyalleştiğimiz alanlardan. Tüm bunların hepsi olurken... E, Mekanı terk etmek bir yandan o mekanın içerisinde değer katan artı değeri de sağlayan insanların başka yerlerde başka hayatlar kurması anlamına geliyor. Yani kişisel gözlemin ve duy, duyumsadığım şey 10 kişiden biri kalıyor kırsalda ve bunlar bir yandan yeni bir takım problemlere sebep oluyorlar. Biz gıdamızı kente yakın bir yerde üretebildiğimizde gıdamızı şehrin dışından mekanın içerisine tekrar getirmektense şehrin kenarlarında ya da şehrin göbeğinde, düz duvarlarında, çatılarında, balkonlarında bunu üretme ihtimalimiz doğduğunda biz şehri çok e, doğru bir şekilde kullanıyor olacağız. Yani bu mekanı tekrar üretme anlamına gelecek. Çünkü zaten mevcut sistem sürekli olarak kendisini yenilerken mekanı da yeniliyor. Biz bu mekanı kendimiz yenileyebiliriz. Çünkü e, mekanı yeniden üretmek, Metanın da mekanı yeniden üretmesi anlamına geliyor. O zaman biz buraya bir müdahalede bulunmamız gerekiyor. Bazı yerlere tohumlar ekerek, atıl alanları tekrar elden geçirerek. Çünkü bizim yabancılıklarımızı atabileceğimiz ve bu yabancılıklarımızı tekrar tanıştırabileceğimiz alanlara ihtiyacımız var şehirde. Bu yabancılıklarımızı atabildiğimizde de biz topluluğu yeniden var ediyoruz. Topluluğu yeniden var ettiğimizde de daha... Huzurlu, daha barış dolu ama hepsinden öte daha sonrasındaki çocuklardan miras aldığımız toprakları, şehirleri, hayalleri hepsini onlara bırakma ihtimalimizi doğurabiliriz. Bir söylediğin çok önemliydi. Bu dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Aslında rakamlar da bizi destekliyor. Bugün Türkiye nüfusunun %72'si kentlerde yaşıyor. Aynı zamanda sera gazı salımlarına baktığımız zaman da kentler şu anda küresel sera gazı salımlarının, sera gazı emisyonlarının %70'inden sorumlu. Yani biz kentleri dönüştürmek zorundayız. Bir yandan da söylediğin bir başka noktada önemli topluluklar meselesi. Kentlerde şu anda kurguladığımız kent biçiminde bu toplulukların, insanların topluluk olarak birbirlerine erişimleri, birbirleriyle temasları gitgide kısıtlanıyor. Hani daha uydu kentlere doğru çekilen, şehir merkezine daha fazla ticareti sadece, Bırakıldığı Bir yaşam biçimi kurgulanıyor. Bu aslında bizim toplumsal olarak sürdürülebilirliğimizi de etkiliyor. Tüm bunlarla baktığımız zaman kenti dönüştürmek zorundayız. Bu konuda çok haklısın. Ee, peki nereden başlayacağız? Gördüğünüz örnekler nelerdi belgesel sürecinde? Ve başlandığı zaman neler değişiyor diye sorayım. Ben bir şeyler söyleyebilir miyim o arada? Olur, i̇nanılmaz <gülüyor> mutlu olurum lütfen. Tabii ki. Ee, Uğur'un en böyle hani içindeki cümlelerinden bir tanesi beni daha çok dikkatimi çeken de mekan terk etmek üzerine olan yeri çünkü mekanı terk etmek dediğimiz şey aslında bir çözümsüzlük ya yani çözümün mekanı terk etmek olarak baktığımız yeri ve e, bunun bizi şehrin içerisinde bir kaosa, bir kangrene ettiği yerde aslında bireyin de kendini çözümsüzlüğün içerisinde hani e, oradan kaçarak kurtulmayı tercih ettiği yermiş gibi görünen e, bireylere denk geliyor. geldim kırsalı göç sürecinde. E, hmm. Ve bu süreçlerin çoğunda o uğrun bahsetmiş olduğu e, onda biri orada kalıyor ve geri dönenler dediğimiz şeyin e, bireylerinin ve mekanlarının sürekli bir şeyi çözümlemek üzerine sadece oradan kaçmakla yaptığı ya da oradan kurtulmakla, oradan ayrılmakla yaptığı şeyin aslında içinde kalıp olduğumuz mekanları kullanışlı hale getirme meselesiyle çözümlenebileceğini algıladığımız yer. Dolayısıyla bizim de belgesel çalışmasıyla ya da bu hareketimizle yapmak istediğimiz şey aslında bireylerin ötesinde toplumların, Dolayısıyla şehirlerin ve mekanların e, kendilerini kullanışta hale getirebildiği yeri bulabilmek. Dolayısıyla Uğurla bunun üzerine konuşmalarımızın çok böyle. E, uzun uzadıya gittiği yerler vardı. İşte mutsuz insan psikolojisi, o zaman mutsuz şehirler, mutsuz şehirlerin içerisinde neden insan yeşili görünce gülümsüyor ya da neden yediğini bildiğin zaman gülümsüyorsun hani dediğimiz yerler vardı. Sanırım bu soruların cevaplarını ararken biz bu belgesel sürecinin içerisinde bulduk biraz da kendimizi. Bir taraftan o deneklerden birilerinin de kendimiz olması bizi besleyen yerlerdi ve bir bahçeniz olduğu zaman başka bir bahçesi olanla karşılaşıp o başlayan diyalog hep şeyle gidiyor. Öyle mi? Ben buna ektim, bu çıkmadı. Şunu ektiğimde şöyle mi oluyor? Toprağını nasıl havalandırdığına dönen o sohbet zincirinde e, deneyimlerini birbiriyle paylaşan, bu sefer çözümlerini birbiriyle paylaşan insanlara dönüşmeye başladık. E, ve biz sadece iki kişiyken, üç kişiyken bunu etrafımızda görüp çoğaldığımız yerlerin e, aslında kendi içlerinde de çoğaldığını gördüğümüz yerde e, kendiliğinden aslında bu filme dönüştüğünü hissettiğimiz yerde galiba. E, film süreci boyunca yani belgesel süreci boyunca kaç kişiyle ve nerelerde görüştünüz? E, nasıl örneklerle karşılaştınız Nur? Çoktu galiba. Nur, şey, <gülüyor> uğur mu bu sence? Çok. Yani hani hangileri filmin içerisinde Uğur ki benden çok daha hareketliydi bu süreçte çünkü e, hem değme noktaları, teyit noktaları çok daha fazlaydı. Hem o süreciniz içerisinde e, bisikletiyle sürekli hareketli olduğu yerlerden kontaklarına e, ulaştığı bir yer vardı. Ve e, Uğur'la beraber gelip onun üzerinde bendekilerle eklenince... Yani sadece dörtte birini falan taşıdık galiba, Uğur değil mi e, filmin içerisine? Evet, yani... E... Sözü ve cümlesi birikmiş olan o kadar çok insanla karşılaştık ki... ...bu birikim bir yandan e, bana şey gibi geliyor. E, bu alanda çalışan çok fazla insan var. E, birçoğu birbirini de tanıyor. Ama bir yandan da birbirini tanımayan çok fazla da insan var. E, bunların hepsini bir araya getirdiğimizde... ...aslında farklı alanlara... E, ...farklı dokunuşlar yaparak şekli dönüştürdüklerine şahit olduk. Biraz burası tanıklık ettiğimiz yerdi. İşte e, burada... Tüketim alanları üzerine bir eleştiri yapmaktan ziyade tüketim alanlarını da nasıl dönüştürebileceğimize dair aslında yine bir eleştiri yapmak ama çok yapıcı bir eleştiri yapmak burası. Ee, burada gördüğümüz bir takım e, alışveriş merkezleri vardı ve bu alışveriş merkezlerinin e, çatılarında, bu atıl alanlarında tarım uygulamaları yapılıyor. Ee, ama başka bir tarafa geçtiğimizde çatılarını açmaya çalışan ve yeşil, çatılı, yeşil çatı uygulamaları yapmaya çalışan insanlarla tanıştık. Bu yeşil çatılar bize çok fazla şey sağlıyor. Yani e, çatıları dönüştürmek bir kere se şehri sessizleştiriyor. Şimdi yalnızca tohum ekmek, yalnızca domatesi ya da doğayı deneyimlemek dediğimiz şey değil. Bu birebir ve yaşam alanlarımızda, yaşam konforumuza büyük katkılar sağlıyor. E, mahallenin içerisinde işte Nur'la böyle ortaklaştığımız noktalardan olan işte yer deriminde mahallenin içerisinde arka bahçesinde tarım, ürünleri yetiştiren işte kabak yetiştiren e, domatesi olan e, bunun yanında kocaman kocaman böyle salatalıklar yetiştirmiş olan ya da işte e, şu an ne bileyim son dönemlerde ıspanak tohumları dağıtıldı mesela kimi derneklerle bir araya geldik ve tohumlar dağıtılıyor ve insanlar bu tohumları filizlendiriyorlar. Bunların e, hem bizim karbon salınımına katkı sağlamayacak yani bunu karşı bir katkı sağlayacak ve dönüşümü sağlayacak havadaki karbon emisyon dönüşümü sağlayacak bir artısı var sessizliği artısı var ve tümümüz Aslında şu anda bu tüm iklim değişikliği ile birlikte bir mücadele içerisindeyiz çok fazla insan var. Şu ana kadar temas edebildiğimiz 25 farklı topluluk ya da birey oldu. Bunların yanı sıra böyle göz göze iletişim kuramasak da işte kalp kalbi telefondan da olsak iletişim kurabildiğimiz insanlar oldu. Böyle baktığımızda şehrin içerisinde şu an aktif halde 100 farklı yoğun halde üretim içerisinde olan topluluk ve kişiden bahsedebilirim. Bunlar yalnızca bizim temas edebildiklerimiz. Biliyorum ki daha fazlası var. Çatı ve sessizlik bahana bir şey eklemek istiyorum orada ama çatıdaki yani çatıdaki çatı bahçeciliğinde e, yeşil çatılarda şey de var. Sessizlikten öte benim için daha böyle mucizeymiş gibi görünen yağmur suyu biriktirebilmek yani e, susuzluk gibi bir şeyin konuşulduğu yerde çatı yeşil çatıların başlıyor olması yağmur suyunu biriktirebilme ihtimalini devamında getirmesi e, sessizlik kadar çözümcü bir yer bence. Kavramsal olanlarda. Lütfen Uğur, lütfen. Ee, buna çok katılıyorum. Bir yandan da şöyle bir durumumuz var. Yani bunlar sadece bir bir alan değil. Bunların hepsi hepsi yani yalnızca bizim bu filmi yaparken birisinden böyle sert bir eleştiriler almıştım. Ya hiç başka bir şey kalmadım ama bizim başka derdlerimiz var falan. Bizim bir sürü derdimiz var katılıyorum ama herkes bir şeyin bir ucundan tuttuktan sonra ancak dönüştürebiliyoruz. E, gri su sistemleri çok önemli, kişi çatılar çok önemli, e, ulaşım büyük bir problem, e, işte trafik, evet hepsi için e, çaba sarf eden pek çok insan var. Su hasadını şehrin içerisinde yapmadığımızda e, önümüzdeki yıllarda çok büyük sorunlar çekeceğimizi öngörüyorum. E, bu yalnızca benim öngörüm değil. Bir taraftan bununla ilgili yapılan e, tüm çalışmalarda bunu gösteriyor. Bizim şehrin içerisindeki binaların suyunu dönüştürebilmemiz gerekiyor. Ama gri suyla, ama e, tekrar e, büyük sarnışlarla dönüştürmek gerekiyor. E, Gürcan'ın da çalışma alanlarından bir tanesi bu. Başka bir alanda susuzluk üzerine çalışıyoruz. Ve e, belki buralarda biraz e, Gürcan'ın tanıklığına da ihtiyaç duyabiliriz çünkü... E, tüm sürece bir yandan hem içeriden hem de dışarıdan bakan bir göz olarak e, onun deneyimini de ben de bir yandan merak ediyorum açıkçası. E, ben biraz bu göç durumuna el atmak istiyorum. E, şimdi Göç ama nasıl bir göç? Böyle bir İstanbul kafası var ya bizim e, egemen olan tüm Türkiye'de de. Örneğin bir bir ay önce Bodrum'a gitmiştim. Ben Bodrum'a girip çıkmam bir buçuk saat sürdü. Yani orası olmuş yani küçük bir İstanbul. Şimdi göç ediyoruz ama göç ettiğimiz yere de İstanbul kafasını götürdüğümüzde hiçbir şey değişmiyor. Orası da bir İstanbul oluyor. Bir süre sonra oradan da sıkılacağız. Oranın da işte kaynaklarını tüketeceğiz, suyunu, toprağını, havasını. E başka nereye gideceğiz yani? Bence göç etmemiz e, gereken şey... <gülüyor> Böyle fiziksel değil de biraz böyle mantık ve ruhen göç etmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Ben biraz daha şanslıydım işte İstanbul'da Anadolu yaşıyorum. Burası işte çocukken biz dostanlarımız bahçemiz gibi bahçeli bir evde yaşıyorum. Var idi ki daha büyük abilerimizden de dinlediğimiz şu Anadolu Hisarı'nda ki kavun ve karpuz ve mısır hiçbir yerde yetişmiyormuş ve buradan İstanbul'da gidiyormuş. Ve işte bütün boğaz kasabaları ve köyleri de böyle idi. İşte beyler, bir Çengelköy'ü paşa açısı, nitekim öyle. Ama şimdi şehirler ve göç ve İstanbul'un suyu toprağa altını veren o binalar işte hâlâ olunca tabii o Mısır'dan daha değerli işte apartmanlar oldu, kavundan daha lezzetli para oldu gibi. Tabii bunlar olunca da her şey alt üst oldu bence. Ee, onun için biraz bunu göç olgusunda biraz düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Sonuçta ben bir belgeselciyim ve e, bu pandemi döneminde İstanbul'daki o değişimi, işte anlaşmayı e, insanların sokaklara çıkamadığı zamanlarda çıkıp fotoğraf çekmeyi çok önemsedim. Orada e, durmayan tek bir şey vardı inşaat sektörü. Yani her yerde inşaat devam ediyordu, işçiler çalışıyordu, işler çalışıyordu. Bu enteresan geldi tabii ki bana. Enteresan geldi derken bunu böyle olacağını biliyordum ama hala böyle olması enteresan geldi. Hiçbir şey değişmiyor sonuçta. Değişen yani de çok düşünmüyorum ee, tabii ki. Son Bence... bostanı imara açtığınızda Betopan'ın yenmeyeceğini anlayacaksınız diye değiştireyim ben size. <gülüyor> <ilgili>. <gülüyor> evet ama işte Damlacığım üzgünüm ama insan türü çok böyle nankör hem kendi türünü hem dünya hem var olan her şey. Değişmiyor yani. Ve ben bir e, sonuçta belgesel açıyorum. Bir pencereden bakıyorum. Benim birçok pencerem var. İşte madencilerle yerin 800 metre altında da iniyormuş. İşte bu COVID bir hastane için COVID belgeseli çektim. İşte bir iş insanı için 36. katakit çıkıp onun yaşamını da belgeleyebiliyorum, tanık oluyorum, fotoğraflarını çekiyorum. Her pencere tabii ki iki yüzlüdür. Yani bir içeriden baktığımız bir açı vardır ki insan gibi. Bir de dışarıdan baktığımız bir açı var ve ben o pencereden ve pencerelerden bakmayı ve tanık olmayı ve bunu belgelemeyi çok önemsiyorum. Bu işte benim için öyle bir şey oldu ki ben tekrar söylüyorum bahçeli bir evde büyüdüğüm için en azından bir domatesi ben nasıl dikilirsin, ne olduğunu ne bitir. Ee, onun yemenin e, keyfini, hazını yaşadım, yaşıyorum da. İşte incir ağacımız da var, üzümümüz de var. Hatta şimdi e, kokulu üzümleriniz var, gelin bugün yiyin bahçemizde. Ama birçok insan buna e, bu şansa sahipliğini için işte bu şehirleşme dediğimiz tırnak içinde. Her yer beton, e, topraktan e, tabii ki kopuz ve doğadan da. Ve bunun tabii ki en önce değişmesi gerekiyor ama e, bu... Onlar olan, olanlar içerisinde bir takım insanların da bunu kırmak için bahçesinde, küçücük bahçesinde, balkonunda, çatısında, evinde bir şeyler yetiştiriyor olmasını da çok önemsiyorum. Ve bunu görmek, şahit olmak da beni çok mutlu etti. Sadece bu bile bu belgeselde olmam için doğru bir kararıydı. Biraz Tabii bunun içerisinde de... şu... Ha. Lütfen Nurt'tan. Aslında e, bu çok güzel oldu. Bundan sonra bütün konuklarım sizin gibi olsun istiyorum. Ben bırakabilirim ve program akabilirim. <gülüyor> bu işte şöyle bir yer var bence Gürcan'ın söylediklerinde işte bahçeli evlerdeki şanslı olan insanlardan, o zaman diğerleri şanssız mı dediğim yeri ben öyle şanssız görmüyorum mesela. Yani e, Kadıköy'deyim, Uğur da bence Kadıköy'de. Yani uzun uzun süreli ve e, artık hani özellikle pandemiyle beraber evin tanımının Mekanın tanımının değiştiği yerlerin içerisinde sorguladığımız şeyler var ve kendine ait bahçeli evlerde ya da bahçelerde yetişemeyen kendini yetiştiremeyen insanlar şanssız mı sorusunun cevabı hayır kesinlikle değil çünkü o değişen ev tanımı değişen birey ve sosyalleşme tanımı bence artık bunu şeye evirdi kendi alanını yaratmalısın kendi alan, kendine alan açmak zorundasın kendine alan açarken o alana kendine ait hissetmek zorundasın tüm bunları yaparken de eğer o arada gıdanı biliyorsan dediğin yerler geliyorsa artık evin içerisine bahçe kuranlar, Uğur'un bahsettiği çok mümkün gibi görünmeyen yerlerde kendilerine alan açıp bu alanları toprağına koyan insanlara denk gelmek de başka bir şans meselesi bence. Çünkü bireyin kendini kurtarma meselesi giriyor bu sefer işin içerisine ve şehirde insanların ee, en azından bahçe imkanını olmayan yerlerde yaşayan insanların kendini alanı açmak ve kendini kurtarmak için yaptığı şeyler e, güzel yerlere evriliyor ve bu, bu da bir şans. Buna çabalıyor olmaları da bir şans bence. <gülüyor> ya, kesinlikle, yaz geldiğince... e, kesinlikle öyle ama ben şeyi gerçekten çok önemsiyorum. Yani... E, ben doğanın içinde büyüdüm gerçekten. Tarzan gibi. Biz boğazda yüzüyorduk. Hüsaretli'nin bağı vardı. Orada karşı her türlü meyvelere dalıyorduk falan. Böyle çok şahane bir hayatımız oldu. Ama şimdi bakıyorum çocuklar tavukta horozu bir ayıramıyor biliyor. Veya işte tamam üniversite mevzusunu, mühendis olmuşsun, doktor olmuşsun ama Elma Aycı'yı, armut Aycı'yı ayıramayan insanlar var. Bu bana çok garip geliyor. Çünkü doğadan çok kopuz. Topraktan da çok kopuz. Sudan da dolayısıyla böyle olunca kendinden de kopuk oluyorsun. Çünkü sen bu doğanın bir parçası olduğunu unutan zaten geçmiş olsun ki geçmiş oluyor işte böyle. Program öncesinde ben... Uğur şimdi bölmek zorundayım. Çünkü yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Sen de bana şeyi söylemiştin program öncesinde. E, hep hikayenin içinde kalmakta zorlandık demiştin. Belgeselik ona edindik ama kavramsal çerçeveyi doğal olarak hepimizin yaralı olduğu yer olduğu için belki çok fazla konuştuk ama biraz da belgesel üzerine konuşalım e, isterim. Çünkü yakında yayınlanacak, nerelerde yayınlanacak, neler planlıyorsunuz ve şu anda dinleyenler arasından izlemek isteyenler olursa bu belgeselde ne görecekler? Biz bu belgeselle birlikte bir kampanya düzenliyoruz. Benim bahçem, benim şehrim etiketi altında buluşmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de filmin içerisinde balkonlarında üretimler yapan ve onların öz yaşam hikayelerini belgelediğimiz çatılarında, teraslarında ve şeklin altı alanlarında. Bu altı alanlar her yer, yani bunun içerisinde diğer tarım de var. Ee, ve hepsini gerçekleştirirken e, bir bakış açımız vardı ve bu bakış açısını filmin içerisindeki insanlarla beraber konuşmayı denedik e, ve böyle bir paylaşımla ilerledi. Bugüne kadar hep kırsalın, yani 19. Yüzyıl, e, bu yüzyılın başlarına kadar. E, Kırsalın kent üzerindeki etkileri vardı. Şimdi kentin kırsal üzerinde etkileri var. Biz bunu tekrar geriye dönüştürebilir miyiz'e bakarken insanların bunu dönüştürme çabalarına şahit olduk. Bu belgesel tam da bunu anlatıyor. Kentin içerisinde tekrar kırsal yaşamını bir araya getirme ihtimalimiz var mı? Ve bunu yaparken neler yapabiliriz? Ve çözüm önerilerimiz neler? Bir de bir lütfen. Bunları yapan ve başarabilen insanlardan örnekler gösterebilmek. Yani mümkün oluyormuşu gösterebilmek istediğimiz şey. Peki yayın ne zaman heyecanla bekliyoruz? Şu anda e, fragmanlarınızı gördük. E, ancak yayın ne zaman ve bir de eski tür analog yayın da planlıyoruz demiştiniz. Biraz önümüzdeki zaman planını konuşalım mı? Tabii. E, şu an 18'ini hedefliyoruz. Kendimize 18'i için analog bir gösterim yapabileceğiz. Artık analog diye bildiğimiz bir zamandayız. <gülüyor> birlikte. O yüzden bir e, gösterim alanı e, birkaç gösterim alanı üzerinde görüşmeler yapıyoruz. E, iki Kıtada iki alanda yapmayı hedefliyoruz. Ancak şu anda çalışmaları sürüyor. Birazcık pandemiyi nasıl alt edebiliriz, nasıl daha güvenli olabiliriz diye bunu tartmaya ve fikir geliştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da eğer ki bu olmadığı durumda da çevirimiç bir gösterim yapıyor olacağız. Şu an için öngördüğümüz zamanlama 18'i. Bu bilgilerin, yani filmin nerede ve ne zaman yayınlanacağı bilgilerini de film Şehir Bahçeleri Instagram hesabından ulaşmak mümkün. Çok teşekkür ederim. İşte bir yönetmen gibi tam 12.30'da son cümleyi söyledin Uğur. Ee, sevgili Nur, sevgili Uğur ve sevgili Gürcan bugün bizlerle olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Ee, umuyorum ki çok kısa zamanda gösterimde ve belki de daha sonra başka belgesellerde de bir araya geleceğiz. Tekrar teşekkürler. Artık yavaş yavaş programı kapatıyoruz. Diğer 95.9 açık radyodaydınız. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.